Burcu Bütter'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Eh, i̇dare ediyoruz. İyi çok, sıcak. <gülüyor> çok sıcak. İstanbul çok sıcak. İstanbul'a döndüm ve gerçekten aşırı bir sıcak var İstanbul'da. Bakalım evet. hızlı halledeceğiz bir şeyler. Ama Paraguay'a falan gitmeyi düşünme sıcaktan kaçacağım diye. Çünkü <gülüyor> oraları da çok sıcakmış kışın ortasında. Çok fazla uzaklaşamıyorum <gülüyor> zaten İstanbul'dan. <gülüyor> Ekonomi sağ olsun diyorsun. <gülüyor> zaten hiç <gülüyor> tezik gidemiyoruz. Yani evet, asun, evet. Asunsyon havalimanında 37 derece falan kışın ortasında. Yani biraz zor olabilir hayat. <gülüyor> ya ben sıcağı çok severim bu arada. Ben yaz insanıyım. Bugünlerde bunu söylemek biraz şey ama... Çok severim ama bu gerçekten bu sefer ben de biraz şey oldum. Bu kadarı da abartı değil mi falan demeye başladım. Yoksa ben yaz insanıyımdır, sıcak falan severim ama bu sefer beni de bunaltmaya başladı artık bu kadar sıcak. Evet, durum bahim. Evet, bu hafta bir hafta bir aramız vardı, o yüzden biraz birikti. Ee, biz Fransa bisiklet turunu yakından takip ettik. Ee, onun için. E, bu final etabı ve kadınlar etabı bizim tatilimize denk geldi. O yüzden kısaca bir ondan bahsetmek istiyorum. Bir sonuca bağlayalım. E, üç hafta boyunca hmm. sonuçta Tabii. bahsettik bu konudan. Daha sonra da e, Dünya Kupası 2023 Dünya Kupası'ndan bahsedeceğim. E, Fransa bisiklet turu erkekler yarışında e, gelen, genel klasman şampiyonu e, Vingago oldu ve kendisi turu şampiyonlukla bitirdi. Kendisine zaten bolca söz ettik diğer bölümlerde. E, Mayoları sayayım istiyorsanız. Kimler evet. mayo aldı? Kısaca bahsedeyim. E, Be, pardon. E, Mayolardan bahsederken ne anlama hı. geldiklerini de birer cümleyle hı hı. anlatırsan Tabii tabii. Tamam. E, Vingago sarı... <gülüyor> e, sarı mayoyu aldı eee sarı mayo turu en kısa zamanda bitiren e, yarışçıya veriliyordu. Genel klasman şampiyonu oldu aynı zamanda. Ee, Kasper Philipsen de puan klasman lideri ve en iyi sprinter olarak yeşil mayoyu aldı. Ee, 2023'te dağların kralı klasmanı ise eee Cilla Chukorne aldı. Podyumda ödülünü verdiler kendisine. Ee, en iyi bisikletçi, en iyi genç bisikletçi pardon. Fransa Bisiklet Turu'nun 2023 Fransa Bisiklet Turu'nun en iyi genç bisikletçisi de Tadej Pogacar oldu. Önümüzdeki yıl kendisi 25 yaşını geçmiş olacak bu mayoda 25 yaş altı sporcular bisikletçilere veriyordu. Ve son kez beyaz mayoyu almış oldu Pogacar. Kendisi iyi bir tur geçti. Yani son, turdan sonra açıklamaları oldu tabii sporcuların. Ee, iyi bir tur geçirdiğini e, düşünüyor ve gerçekten bu iki isim Vingago ve Pogacar turun en e, merakla takip edilen bisikletçisiydi favori ikisi de ve e, kazanan taraf Vingago oldu ama ikisi de gerçekten bize bu sene çok keyifli e, rekabetin başka bir şekilde de gerçekleşebileceğini gösteren bir tur izlettiler o yüzden Fransa bisiklet turu bitti bir ay boyunca Gerçekten kendimi çok iyi hissediyordum. Sıcakları o kadar önemsemiyordum turu izlerken. Ama tur bitince ben de bir böyle e, şimdi ne olacak falan diye bir hayata dönmeye çalıştım. Bir haftada Kadınlar Turu oldu. Ee, orada da bizim tatilimizde denk geldiği için yakından takip edemedik ama sonuçları e, söyleyeyim. E, Fransa Bisiklet Turu'nda 2023 Kadınlar Yarışı'nda e, son etapta Team SA Works takımından Demi Wollering şampiyonu oldu. Genel klasman şampiyonu. Burada da mayolar aynı şekilde erkek e, yarışlarındaki gibi mayoların anlamları aynı. E, Yarışçı sarı mayoyu kazandı ve e, kadınlar yarışını şampiyon olarak bitirdi. Yeşil mayayı Lot Kopenski aldı. Kırmızı yani benekli mayoyu ise Kastinay. Nilya Doma kazandı. O yüzden e, kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten kadınlar yarışı da çok güzel geçti. E, bisiklet sporunda fotoğrafçılığın gerçekten ayrı bir yeri var. E, bir haftamız olsaydı buna bir parantez açmak istiyordum bir bölümde ama e, çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Spor fotoğrafçılığında belki çok yakından takip ettiğim için daha da ilgimi çekiyor ama e, takımların ya da hani bu takımların e, Tur de France, Tur de France'ı kadınların Instagram sayfasına girdiğinizde orada çok daha fotoğraflar görebilirsiniz. Kadınlar yarışında da Demi Wollering'in son etaptan bir önceki etapta sanırım böyle sisler arasından çıkıp şampiyon olduğu bir kare var. E, tur'un en görkemli, en güzel e, şeydi, karesiydi. Bunu da böyle iliştirmek istedim. E, Dünya Kupası'na geçelim. Evet, Dünya Dünya Kupası. Kadınlar Dünya Futbol Kupası değil mi? Evet, evet. Şimdi burada şöyle bir tartışma var. Ben de böyle bir tartışma getirmek istedim açıkçası yayına. Hani Ben notlar yazarken, size de notları iletirken 2023, 2023 Dünya Kupası demeyi tercih ettim. Çünkü şöyle de bir tartışma var. Hani biz Erkekler Dünya Kupası'nı da yakından takip ettik Açık Radyo'da. Orada Erkekler Dünya Kupası genel medyada da böyle Erkekler Dünya Kupası denilmiyor. Neden kadınlar Dünya Kupası diye özellikle bunu belirtme ihtiyacı duyuyoruz diye böyle e, her zaman bu iki alanda da tartışmalar oluyor. O yüzden genellikle kadınlar diye belirtmeyi tercih etmiyorum. Çünkü şu anda tek bir Dünya Kupası oynanıyor. Ve e, Kadınlar Dünya Kupası oynanıyor. Ama bunun anlaşılabilirliği açısından kullanılmasını da anlıyorum açıkçası. Evet yani ben de çok uzun yıllardan beri tabii Dünya Kupası denince sadece erkekler olduğu, kadınlar tamamen es geçilmiş olduğu için çok haklısın tabii böyle belirtilmesinde ama ayrımı da söylemek bir şekilde dile getirmek gerekiyor ki Hı -hı. bir daha ikinci bir dünya kupası futbol, ee, erkekler kupası mı oluyor sorusu gibi bir şey gelmesin. Diye. Evet, evet, evet, evet. Bunu yani özellikle her seferinde kullanmayan bu, bu kalıplaşmış şeylerin e, nasıl düzeleceğine dair bence e, tartışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü zaten bir dünya kupası e, geçmiş yakın zamanda e, geçmiş ve Dünya Kupası 4 senede bir gerçekleşen bir turnuva. Hani kafaların aslında o kadar da karışık olmaması gereken bir düzende e, bu e, organizasyonların yapıldığı bir şey. Kadınlar olarak belirtilmesinde ya da erkekler olarak belirtildiğinde de kadınlar olarak belirtilmesinde ben de bir sakınca görmüyorum. Bu e, şey değil ama anlaşılabilirlik açısından dediğiniz gibi doğru haklısınız. Peki e, 2023 Dünya Kupası'nın Avustralya ve Yeni Zelanda ev sahipliğinde 20 Temmuz'da başladı. 20 Ağustos'ta da sona erecek. Şu anda e, 5 Ağustos'ta, 4 Ağustos'tayız. 5 Ağustos'ta da son 16 türüne kalan e, maçlar oynanacak. Hı -hı. Bu son 16 türüne kalan e, ülkeleri sayayım. 16 tane ülke sayacağım şimdi. E, Fransa, Jamaika, İsveç, Güney Afrika, Kolombiya, Fas... Hollanda, Nijerya, İsviçre, Japonya, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Danimarka 16 turda kaldı. Yarın itibaren başlayacak e, maçlar ve gerçekten keyifli bir turnuva oluyor. Peki biz turnuvayı hangi açıdan konuşacağız? Türkiye'de yani bir turnuva ya da e, uluslararası dünya çapıda e, çok fazla konuşulan ama Türkiye'de e, ilgi neden az ya da e, neden çok fazla izlenmiyor İz, izlenilmesine karşı bir tepki veri yani izlenmemesine karşı bir tepki veriliyor e, o o tepkiye tepki verenler var böyle Türkiye'de her zaman e, böyle bir karmaşa yaşanıyor bunun tartışma olarak görebiliyoruz kadınların spor yapmasıyla ilgili e, tartışmanın sürekli bu, bu şekilde gündeme geldi organizasyonlar oluyor Dünya Kupası da bunlardan birisi. E, Tur Fransa'da da böyle bir tartışma vardı ama bu kadar e, nasıl desem fazla konuşulan değil çünkü e, Tur de France'da kadınlar Fransa bisiklet turu kadınlar da e, bir hafta koşuluyor. Bir, erkekler bir ay e, koşuyor bu turnuvayı. Burada e, belli eşitsizlikler var. E, kadın Fransız bisiklet turunda kadınların da bir mücadelesi vardı ee, ve bunu mücadeleyi olabildiğince haklarını talep ederek e, sürdürüyorlar. Fakat Türkiye'de ya da Dünya Kupası gibi çok daha büyük bir organizasyonda daima böyle şeyler çok daha fazla gündeme gelip çok daha fazla konuşulma ihtimali olan şeyler. Ben bu konuşmaları tartışmaları e, bayağı şey buluyorum. Kıymetli buluyorum ve o tartışmalar içerisinde bulmaya çalışıyorum. O yüzden bugün programda da birazcık bunu e, konuşmak istedim çünkü bana biraz savun savunulan e, gerekçeler e, şey geliyor, krişe geliyor çünkü önümüzde istatistikler var şimdi o istatistiklerden de bahsedeceğim. E, o, o yüzden bir sonuca artık bir sonuca varması gerektiğini düşünüp hani bu krişelerle değil de biz ne izliyoruz tam olarak bu izlemenin ne anlama geldiğini düşünüyoruz gibi gibi yerlerde tartışmaya çalışacağım. Siz de ama bu izlemez... voleybol şeyinde e, Türkiye vardı o yüzden daha fazla e, hatta <gülüyor> şampiyon oldu ve yeterince <gülüyor> ilgi olmasa bile yani bazı tartışmalar saçma sapan tartışmalar olmasına <gülüyor> rağmen. E, voleybol medyada yer aldı. Hı hı. Dünya Kupası yani. Ama evet. e, şimdi Türkiye yok bu ülkeler arasında. Onun da payı olabilir. Yani klişelerin ötesinde. Evet. Evet. Muhakkak bir payı var. Türkiye olsaydı çok daha fazla izlenirdi. Ee, bunun için ne yapılmadı? Bu da bir tartışma konusu ama ben genel bir aslında spor medyasında bu dinamiklerin nasıl şekillendiğiyle de ilgileniyorum. Erkekler e, Dünya Kupası'nda da e, Türkiye yoktu ve gayet e, iyi bir şekilde takip edildi. Ha, saat farkı da bir şey olarak e, önümüze sunulabilir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da e, oynanıyor maçlar. E, ama bu da bir etken doğru. Fakat şöyle bir tarafı da var. Kadınlar e, bunu bir asıl soru o işte. E, diğer durumlar, diğer ülkelerde durumlar neler ve asıl so soru... yani. Dünya Kupası ile ilgili kadınların oynadığı e, Dünya Kupası ile ilgili bizim ilgilenmemiz gereken spor medyasının ilgilenmesi gereken e, dinamikler varken neden ilgilenilmedi gibi e, dengesiz bir şey var ortada denklem var. Şimdi ah. <gülüyor> Bir de şeyi soracağım ben e, bu sona kalan. O 16, son 16 içinde hmm. Almanya'nın sürpriz bir elenmesi durumu da oldu mu? O konuda bir. Evet, şey, evet. Onu da, Almanya, onu da... Hı -hı. Almanya sürpriz bir şekilde elendi çünkü kendisi Dünya Kupasının favori takımlarından olarak gö gözüküyordu ve sonun altı turuna maalesef e, kalamadı. Ee, önümüzdeki şeylerde bahsediğim biraz Dünya Kupası'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü konuşacağımız şeylerle ne bileyim yakından alakalı. FIFA, Kadınlar Dünya Kupası e, kadın milli takımları arasında düzenlenen bir futbol turnuvası ve 4 yılda bir düzenleniyor. Erkekler Dünya Kupası gibi. İlk olarak da 91, 1991 yılında Çin'in ev sahipliğiyle düzenleniyor. E, bundan önceki yani 2023'ten önceki 2019 Dünya Kupası Fransa'da düzenlenmişti ve Amerika Birleşik Devletleri şampiyon olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası e, tarihinde en başarılı takım diyebiliriz. Kendisi e, 2019'da da Hollandayı e, yenerek şampiyon olmuştu ve turnuvanın en başarılı ülkesi 91-99, 2015 ve 2019'da dört kez şampiyonluğa ulaştı. Şimdi, Pardon e, bunda Megan Rapinoe'un da etkisi, önemli evet, bir payı var. etkisi kend, olmuştur uh -huh. önemli, değil mi? Kendisi önemli bir figür çünkü e, kadınlar tarafında Dünya Kupası'nı kadın futbolunu, kadınların spor yapmasıyla ilgili profesyonel sporcu olmasıyla ilgili, buradaki hakları savunmasıyla ilgili e, kendisine bir e, rol edinmiş ve bunu gerçekten mücadelesini sürdüren bunun için hem oyunda bunu gösterebilen hem de aktivist olarak yani kendisi böyle bir şey üstleniyor mu bilmiyorum ama bu anlamda aktivist diyebileceğimiz bir rol model gerçekten ondan sonra da gerçekten daha fazla izlenme payını da mutlaka etkiliyordur bu kadın oyuncuların sporcuların daha fazla ücret alma hakkını savunmasıyla vesaire falan bir sürü şeyde faktörde kendisinin ismini duyuyoruz önemli bir figür olduğunu düşünüyoruz. Evet, bayağı aktivist rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem takım hı -hı. kaptanı yanılmıyorsam, değil mi? Amerika Birleşik hı -hı. Devletleri evet. futbol takımının hem de aynı zamanda ve ya hı -hı. gene yanılmıyorsam LGBTİ hakları hı -hı. üzerinde evet. de önemli şeyler var. Evet, evet, hı -hı. evet. Aynen Son öyle. Olalım. Hı hı. E, peki bu. Yani Birçok sporcu ve zaten Dünya Kupası, kadınlar Dünya Kupası dediğimizde ya da kadınların e, yaptığı bir sporla ilgili, bunu her mesleğe de dağıtabiliriz bence, e, yaptıkları iş dışında e, onlara verilen bir misyonda hak savunucusu olmaları. Kadınlar, bazen şey düşünüyorum, kadınlar sadece yapmak istedikleri işi yapsalar Acaba nasıl bir tablo ortaya çıkar? İşte hak savunuculuğu yapmak kal gerek duymasalar, e, sadece o işe odaklanıp onu yapmak istediklerine dair, herhangi bir e, haklarını gözetmeden, ayrımcılığa uğramadan e, bir işi yapsalar ve bunları gözetmeden bir, bir düzen kurulsun nasıl bir düzen olur diye çok merak ediyorum. Çünkü burada aynı, e, tek mesele futbol oynamak, Dünya Kupası'nı kazanmak değil, Spor dünyasında kadın haklarına dair bir mücadelenin e, şeyinde izliyoruz. Nasıl derler? Bir kazanımını da izliyoruz aslında. E, çünkü birçok ülkede kadınların profesyonel olarak futbol oynaması bile yasaktı. E, her ne kadar kadınlar futboldaki yani büyük başarılar yakalamış olsa da e, hala atılması gereken büyük adımlar olduğu düşünülüyor. Bu organizasyonu da yakından takip eden, tıp, e, aynı şekilde oyunu oynayan e, oyuncuların da bu konuda gö görüşleri ve fikirleri var. Umarım yani bu bu daha, çok önemli bir nokta çünkü mesela şimdi şey aklıma geliyor hemen, e, erkekler Dünya Kupası Katar'da idi değil mi? Evet. Son, son olarak e, Kadınlar Dünya Kupası'nı Katar organize eder miydi? Ya da Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan gibi. Evet. Şey, ya yani... şöyle bir şey. Bunu dün e, bir böyle şey hani bu şeyleri araştırma yaparken, istikçileri falan araştırırken düşündüm ve bir tartışma konusu oldu gerçekten. E, şeyden e, işte spor washing dediğimiz e, şeye giriyor orada biraz konu. Bence yapardı ve bu anlamda bu ülkelerin böyle organizasyonlar yapması e, en azından böyle bir hareket, böyle bir aktivizmin olduğunun duyurulmasına dair önemli bir yer ediniyor diye düşünüyorum. Ama bu gerçekleştiğinde nelerle karşılaşırız? <gülüyor> Bunu çok he, öngörüyorum ama bir yandan... İyi bir tarafını da görmeye çalışıyorum. Evet, Bunun, ama şimdiye kadar hiç örneği olmadığını söyleyelim yani. Evet ama bence bundan sonra ol, olacaktır böyle şeylerin hazırlıklı olmakta fayda var. Bir sonraki Dünya Kupası ya da önümüzdeki yıllardaki Dünya Kupası e, Böyle şeyleri konuşmamız için bence e, olan bir ortam var. Olabilir ve ben bunu şey buluyorum. Hmm, evet Suudi Arabistan ya da Katar'da biraz daha e, Erkekler Dünya Kupası'nda konuştuğumuz dinamiklere sahip birçok yasak veyahut da birçok engel olacaktır. Ama kadınların orada, kadınlar sadece sahada futbol oynamak için bulunmuyorlar. Keşke bulunsalar ama burada sosyal tarafı, aktivist tarafı, LGBTİ hakları gibi bir sürü şeyle o sahada bulunmuyorlar. Ve bence böyle ülkelerde, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde de bunun... Oynanması ve gösterilmesi açısından iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Umarım görülebilir. Kadın bir kadınların şey. araba kullanması bile çok yakın zamana kadar muazzam evet. tartışma konusu ve yasaktı. Hatta şimdiki son durumu da bilmiyorum. Yani Hı -hı. bir de çıkıp shortla falan futbol oynamak formüle bilmiyorum ne kadar. İşte düşünsenize, Yani kadınların hiçbir yaşam gündelik yaşam ya da herhangi bir hakkı çok kısıtlı olduğu bir ülkede kadınlar futbol oynayacak. Bence bu e, güzel bir tabloya işaret ediyor benim zihnimde. Ee, olsa tabii ama Hı -hı. <gülüyor> emin değilim. Bence olacaktır. Şey tek... ee, tamam. Bu işe finansal yatırım yapan insanlar böyle bir fırsatı kaçırmazlar diye düşünüyorum. <gülüyor> Üstürüz çünkü para bu işin içerisinde ekonomik tarafında ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, sports e, washing diyorlar ya işte spor evet. badanası. Onu ileride konuş <gülüyor> konuşalım <gülüyor> mutlaka zaten. Bu kadınlar futbolda onun içine de koyabiliriz biraz da. Belki. Evet, evet. Bir iç, evet. Bu fırsatı kaçırmazlar diye düşünüyorum. Peki e, en son ne dedim? E, biraz istatistiklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu argümanların ne kadar e, aslında artık yüzeysel kaldığını gösterecek bu istatistikler bize. 91 yılında Çin'de ilk Dünya Kupası e, düzenlendi diye söyledim. Turnavanın tarihindeki e, bir önceki rekor katılım 2015 yılında Kanada, Kanada'da gerçekleşen yaklaşık 1 milyon 350 bin bilet satışıyla gerçekleşmiş bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Gayet şey bir rakam. 2019'da ise e, 1,12 milyar olan FIFA Dünya Kupası, Kadınlar Dünya Kupası, 2023'e katılmak için 2 milyardan fazla kişi e, bilet satışı olduğu öngörülüyor ve bu kadar insan toplam şeyden bahsediyorum. izlemesi öngörülüyor Dünya Kupasını. E, sonuç Dünya Kupası da, Dünya Kupası da en yüksek katılımlı kadın maçlarında, en yüksek katılımlı erkek maçlarında katılımın yüzde üzerine çıktı ölçülmüş, görünmüş istatistiklere göre 2023 kadınlar Dünya Kupasının 2 milyardan fazla izleyici çekmesini umarak kadın maçı için izleyici rekorları bekleniyor ee, ve buradaki istatistikler aslında şöyle bir argümanı da şey yapmış oluyor. Nelerler ortadan kaldırmış oluyor? Evet. Kadın futbolu izlenmiyor e, gibi bir şeyi ortadan kaldırmış oluyor. Bunlar dediğim gibi e, toplam izlenme e, sayıları. Peki bu hem başka bir istatistik var ama ondan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, 2019 Dünya Kupası'ndan sonra bazı açıklamalar olmuş bu e, spor e, medyasından. Onun aradan birkaçını böyle paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli açıklamalar var. Bu spor türünün adının bile hani... Kadın olarak belirtilmesini saygısızlık olarak gören işte Libertian diye bir yayın var. E, kimsenin aklına erkek futbol demek gelmezken e, futbol sözcüğünün başına kadınlar konduğunda iki cinsiyetin de aynı sporu yapmadığı izlenimi doğuyor aslında. Bu açıdan bakıldığında e, kadın futbolcular sadece kadınlar için icat edilmiş bir oyun oynuyormuş gibi e, bir, bir durum ortaya çıkıyor. Arasındaki yani bir erkekle bir kadının kadın futbolcunun arasındaki fark tam olarak nedir? Erkek futbolcu futbol oynarken kadın futbolcu ise futbol oynayan bir kadın. Bir yanda futbol var. Yani doğru sahici ne bileyim bütün erkekliğin dinamikliğiyle ortaya çıkan diğer yanda ise işte kadının yaptığı bir şey gibi algılanmaya sebep oluyor. Ve insanın aklına da aslında oraya uygun olmayan kadın profillerinin çıktığını sahada koşturan işte şans eseri pardon <gülüyor> bir kesinti mi oldu yok hayır bir gelecektir şimdi <gülüyor> yayından <gülüyor> düştü tam son dakikalarda bir düşülme oldu evet yani Kadın e, futbolu demek sık sık e, benim de, de, de içine düştüğüm bir hata olabilir. Ama bugüne kadar ki şeylerde dünya kupası denince yeniden yapıldığında ilk ağızda kadınlar akla gelmediği evet, için böyle bir şeydi. Ha bağlantı tekrar kuruldu. Ufak bir sağlık sorunu gerçekleşti. Çok kısa sürdü ama neyse ki iyiyim şu anda. Tamam <gülüyor> Bazen nefes evet. ayarlayamıyorum. Ayarlamam <gülüyor> gerekiyor. Çalışacağım bunun için. Burada böyle tartışmalar var. Peki e, çok az vaktiniz kaldı diye e, çok uzatmayacağım. Bu hmm. tartışmalar istatistikler artık ortaya çıktığına göre e, kadın futbolu, yani kadın futbolunun sıkıcı olduğunu, izlemek istemesi çok kişisel. Tabii e, tartışmalar da ortada dönüyor ama tabii ki de isteyen sıkı, sıkılı şey izlemesin vesaire gibi şeyler çıkıyor orada. Ama dün mesela ya da dün ya da iki gün önce de abi de kadın milli takımın Hollanda'ya karşı oynadığı maçta FIFA Dünya Kupası tarihinde bir grup aşaması e, maçında şimdiye kadarki en yüksek izleyici rekorunu kırmış. Televizyonda en çok izlenen maç olmuş bu FIFA Dünya Kupası tarihinde. Çarşamba günü 6,4 milyon kişi izlemiş bu maçı ve e, bu rekor kırılmış. Böyle istatistiklerle konuşmak bence biraz daha en azından altını dolduruyor konuştuğumuz evet, tamam. şeyleri. Son olarak da e, Dünya Kupasında geçmişe dair, yani geçtiğimiz haftalarda Panama-Fransa maçında Panama'nın ilk Dünya Kupasındaki ilk golü atıldı. Marta Cox diye bir oyuncu attı ve efsane bir andı. E, Twitter'da ya da internette arattığınızda Marta'nın golünü e, Göreceksinizdir. Gerçekten çok duygulu bir andı. Panama Fransa'ya 6-3 yenildi ama bu gol, bu Dünya Kupası'nın en çok e, izlenen ve tarihe geçen golü oldu. 5 Ağustos'ta e, son 16 turu başlayacak. İlk maç İsviçre-İspanya arasında Türkiye saatiyle sabah 8'de oynanacak. İkinci maç ise Japonya-Norveç arasında sabah 11'de oynanacak. Benim diyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın e, tekrar. E, <gülüyor> çok e, çok teşekkürler. Içim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. iyi hafta sonları. Teşekkürler sana da.